1273, numaralı konu, İbni Abbas'ın Hazreti Ömer'e bir şey sormaktan çekinmesi ve ona saygı göstermesi, evet, İbni Abbas şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer'den iki sene boyunca bir şey sormak istedim, fakat heybetinden dolayı bir türlü cesaret edemedim, nihayet birlikte yaptığımız bir haç veya umre yolculuğunda bunu sormaya karar verdim, Merrüz Zehran denilen yerde konakladığımızda Hazreti Ömer defi hasıt için bulunduğumuz yerden biraz uzaklaştı, ben de ileri giderek onun dönmesini, bekledim, geri döndüğünde kendisini karşılayarak, ey müminlerin emiri, iki seneden beri size bir şey sormak istiyordum, fakat heybetinden dolayı buna bir türlü cesaret edemedim, dedim, bunun üzerine, böyle yapmayacaktın, bana istediğini sorabilirsin, eğer o şey hakkında bir bilgim varsa bunu sana söylerim, aksi takdirde, bu konuda bir şey bilmiyorum, derim, böylece sen de gidip bilenlerden sorarsın, dedi, o zaman, Allah Teala'nın Hazreti Peygamber'e karşı birleştiklerinden bahsettiği o iki kadın kimdir diye sordum Hazreti Ömer onlar Ayşe ile kızım Hafsa'dır buyurdu